Dokuzuncu mektup. Bismihi Sübhane, وَاِمْ مِنْ illa اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Yine o halis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır. Saniyen, neşr-i envar-ı Kur'aniyedeki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram-ı ilahidir, belki bir keramet-i Kur'aniyedir, bir inayet-i Rabbaniyedir. Sizi tebrik ediyorum. Keramet ve ikram ve inayetin bahsi geldiği münasebetiyle keramet ve ikramın bir farkını söyleyeceğim. Şöyle ki kerametin izharı zaruret olmadan zarardır. İkramın izharı ise bir tahdis-i nimettir. Eğer keramet ile müşerref olan bir şahıs bilerek harika bir emre mazhar olursa o halde eğer nefsi emmaresi bâkî ise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 tevekkülünü ziyadeleştirir. Bu kısım, hatarsız bir keramettir. İhfasına mükellef değil. Fakat fahr için, kasten izharına çalışmamalı. Çünkü onda zahiren insanın kesbinin bir medhali bulunduğundan nefsine nispet edebilir. Amma ikram ise, o kerametin selametli olan ikinci nev'inden daha selametli, bence daha âlidir. Izharı tahdis-i nimettir. Kesbin methali yoktur. Nefsi onu kendine isnat etmez. İşte kardeşim, hem senin hakkında hem benim hakkımda bahhusus Kur'an hakkındaki hizmetimizde eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ihsanat ilahiye bir ikramdır, izharı tahdis-i nimettir. Onun için sana karşı tahdis-i nimet nev'inden ikimizin hizmetimize ait muvaffakiyatı yazıyorum.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 O hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviyeye tevcih etmek, fani ve kırılacak şişelere bâkî elmas fiyatlarını vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş söyleyeceğim. Şöyle ki Aşk şiddetli bir muhabbettir, fani mahbuupplaa müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır, veyahut o mecazi mahbup, o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için bâkî bir mahbubu arattırır, aşk-ı mecazi aşk-ı hakîkiye eder. İşte insanda binlerle hissiyat var. Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, biri hakiki. Mesela endişeyi istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki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 Muvakkaten onun nezaretine verilmiş o mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan cah o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan hakiki cah olan meratib-i maneviyeye ve derecat-ı kurbiyeye ve zat-ı ahirete ve hakiki mal olan amali salihaya teveccüh eder. Fena haslet olan hırsı mecazi ise ali bir haslet olan hırsı hakikiye inkılab eder.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 o lüzumsuz umur-u zâileye vermeyip, âlî ve bâkî olan hakayk imaniyeye ve esasat-ı ve hidamât-ı uhreviyeye sarf eder. O haslet-i rezile olan inadı ı mecazi, güzel ve âlî bir haslet olan hakiki inada, yani hakta şiddetli sebaata inkılab eder. İşte şu üç misal gibi, insanlar, insana verilen cihazat-ı maneviyeyi, eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa ahlak rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini ve vezaifi uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse hamideye menşe hikmet ve hakikata muvafık olarak saadet idareine medar olur.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 hem nasihat tesir eder hem daireyi ihtiyarlarında bir emri teklif olur. Rabian ulemayı İslam ortasında İslam ve imanın farkları çok medarı bahsolmuş. Bir kısmı ikisi birdir, diğer kısmı ikisi bir değil fakat biri birisiz olmaz demişler ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki İslamiyet iltizamdır. İman, iz'andır. Tabiri diğerle, İslamiyet, Hakka tarafgirlik ve teslim ve inkiyattır. İman ise, Hakkı kabul ve tasdiktir. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur'aniye'ye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz, bir cihette hakkın iltizamı ile İslamiyet'e mazhardı. Dinsiz bir Müslüman denilirdi. Sonra bazı müminleri gördüm ki, ahkamı ı kuraniyeye tarafkirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar. Müslim bir mümin tabirine mazhar oluyorlar. Acaba İslamiyetsiz iman medar-ı necat olabilir mi? El-cevab: İmansız İslamiyet sebebi necat olmadığı gibi, İslamiyetsiz iman da medar-ı necat olamaz. Fe lillahi vel minnetü Kur'an'ın icaz manevisinin manevîsinin feyziyle Risale-i Nur mizanları, din-i İslam'ın ve hakaik Kur'aniyenin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda göstermişlerdir ki, dinsiz dahi onları anlasa, taraftar olmamak kabil değil. Hem iman ve İslam'ın delil ve bürhanlarını o derece kuvvetli göstermişlerdir ki, gayri Müslim dahi anlasa, her halde tasdik edecektir. Gayri Müslim kaldığı halde iman eder. Evet sözler, tuğba Cennet'in meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslamiyet'in meyvelerini ve saadet-i mehasini gibi hoş ve şirin öyle neticelerini göstermişler ki, görenlere ve tanıyanlara nihayetsiz bir tarafgirlik ve iltizam ve teslim hissini verir. Ve silsile-i mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi kesretli iman ve İslam'ın bürhanlarını göstermişler ki, nihayetsiz bir iz'an ve kuvvet-i iman verirler. Hatta bazı defa, evrad-ı Şah-ı Nakşibendi'de, şehadet getirdiğim vakit, عَلَى ذَٰلِكَ نَحْيَا وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَعَلَيْهِ نُبْعَثُ غَدًا dediğim zaman, nihayetsiz bir tarafkirlik hissediyorum. Eğer bütün dünya bana verilse, bir hakikatı imaniyeyi feda edemiyorum. Bir hakikatın bir dakika aksini farz etmek. Bana gayet elim geliyor. Bütün dünya benim olsa bir tek hakayiki imaniyenin vücut bulmasına, bir âtereddüt vermesine nefsim itaat ediyor. Ve emennâ bimâ erselte min rasûlin ve âmennâ bimâ enzelte min ve dediğim vakit nihayetsiz bir kuvvet-i iman hissediyorum. Hakayiki imaniyenin her birisinin aksine aklen muhal telakki ediyorum. Ehli dalaleti nihayetsiz ebleh ve divane görüyorum. Senin valideynine pek çok selam ve arzı hürmet ederim. Onlar da bana dua etsinler. Sen benim kardeşim olduğun için, onlar da benim peder ve validem hükmündedirler. Hem köyünüze, hususan senden sözleri işitenlere umuman selam ediyorum. El-bâkî huvel-bâkî, Said Nursî.